Hayırdır unadın, kaylaştılar bir özü Biri Arif Beydeki ki bozan tatlıydı sözü Kenan'ın yatağında, tavandaydı hep gözü Arif'in penceresi, sanki dünyanın yüzü Arif her öğlen vakti, döktürürdü tatlı sözü Dostuna anlatırdı, hayatın gülen yüzü Gölün üstü bir cennet, kavaştırıyor gözü bu sevdanın tam özü Kenan dalıp giderdi Yumunca iki gözü Zihnimde canlanırdı Anlatılan her sözü Odanın dut duvarı Sanki cennetin yüzü Arif'in nefesiydi Şifanın sanki özü Bir gece vakti Arif Yumdu dünyaya gözü Kenan'ın yüreğine Oturdu derdin közü Dedi götürün beni Göreyim son bir yüzü Dostumun penceresi Hayatımın tek özü Ahmet'le vardığında nemliydi iki gözü Kalbinde canlanırdı dostunun her bir sözü Baktı ki karşısında duvarın o yüzü Anladı ki gerçeğin bambaşkaymış asıl özü Hemşire fısıldadı hakikatin son sözü Arif Bey görmezdi amaydı onun gözü Kenan o an anladı merhametin gücü Dostum kalbiymiş, cihanın gerçek özü asıl görmek değilmiş. Bedendeki bu gözür gönlün penceresiyle söylenen en hassözür, körge duvarı bile yaşartan yaman közür. Merhamet bu dünyada mucizenin ta özü, yoklukta varlık sunmak. Cemetliğin tam yüzüdür bir kalbi ki sevginin. En Yaptığın fedakarlığın özünü Ey genç yoldaşım dinle Bu kızsanın son sözünü Hayat önünü örse Duvarların en düzünü Karamsarlık dürüse Umudunun gülen yüzünü Kaybetme yüreğinde Sakladığım o cevher közünü Senin de gömül gözün Görsün hayatın özünü Bir tatlı kelimeyle Güldür bir dostun yüzünü İlk aydınlat Gecenin en kara yüzünü utma sensin millet Ağacının en sağlam özü